بلغ rızâle, uâdîl âmane, vâncâpel âme, vâjaheđe في الله hakkı jihâde, vâgbed الله taala hakkı ibadeti. Allâhumma ﷺ ve barak على gâbdı ﷺ ve ابن عبد Muhammed ﷺ abdi Allah ve alâ alîhi ve بعد ve sâlma teslimen Muhterem Bugünkü dersimizde daha önceki yapmış olduğumuz derslerin devamı olarak İslam'da ilmin faziletini bitirmiş ve daha sonra ilim ehlinin yerini, vazifesini, topl İslami toplumdaki vazifesini ve ahlakını bir kısmını görmüştük. Bugün de sizlere inşallah Teala İtmam etmek suretiyle bu dersin sol kısmını görmüş olacağız. Daha önceki dersimizde fetvanın ancak ilim ehline sorulduğunu, Cahil kimselere sormanın caiz olmadığını görmüştük. Biner Aleyh bunun yanında da soru sorma kişilerin alimlere soru sorma hedeflerini ve gayelerini de görmüştük. Herhangi bir alim bir soruya cevap veremezse veyahut o sorunun cevabı hakkında bir mühlet isterse bu durum onun kadrini, kıymetini ve değerini düşünmediğini öğrendik. Bir alimin kendisinin allame, fakih olduğunu, ilim sahibi olduğunu iddia etmesi bunun en büyük cehalet olduğunu divayetlerle gördük. Bir alimin de herhangi bir alimin rey ile hüküm vermesinin haram olduğunu da gördük. Bir alimin zellesi İslam'a ne derece zarar getirdiğinin yıkıcı olduğuna görmüş olduk. Bir de bir alimin taklit etmenin körü körüne uymanın haram olduğunda görmüş olduk. Hakiki alimi tanıtırken onun hatasını fark ettiğinde hatasında ısrar etmeyip hakka dönen bir kimse olduğunu da görmüş olduk. Son olarak da alim yetiştirmeyen bir toplumun günahkar olduğunu ancak helaka varacağını da görmüş olduk. Kalan kısmında ise <gülüyor> <yerhamdülüyor> alimlerin İslami toplumlarda o dindeki yeri ve vazifesi nedir? Bunun üzerine duracağım. Bunlar maddeler halinde. <gülüyor> Sıraladım ki daha derli ve toplu şümürlü olması için. A. İslami toplumları ilimleriyle irşad ederler. Fikir verirler. Onları istikamet sahibi kılarlar. İnsanları hayra teşvik ederler. Onlara şer'i ilimleri öğretirler. Ve dini sorularına da sorulara da cevap verirler. Halkın hatalarını tahsih ederler. Evet. B. Güzel amelleriyle alimler, güzel amelleriyle yüce ahlak ve faziletleriyle insanlara örnek olurlar. Hayırda ve iyilikte aralarında yarışarak Müminleri bu kususta böylelikle hayra rağbet ettirler ve onları edeplendirirler. C. İslami ilimlerde, İslami ilimlerde çeşitli kitaplar telif ederek bu dine hizmet ederler. Miras olarak paha biçilmeyecek derecede bu kıymetleri eserleri haleflerine, daha sonra gelen insanlara bırakırlar. Öyle ki, onların mum ışığında yazmış oldukları eserleri, bizler bugün, maalesef gün ışığında okumaktan aciz insanlar hale gelmişiz. Başka bir tabirle, onların telif ettikleri yüzlerce veya binlerce eserlerin, onda birini bile okumaktan Aciz insanlarız. Peki bunun sebebi nedir? Bunun birçok sebepleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etmiş olduğu, faziletle yâd etmiş olduğu bu üç asırda insanların hayat tarzları çok basitti. Zamanları çok bereketliydi. İhlaslarına, samimiyetlerine, muhabbetlerine Binaen Allah onların vakitlerini çok bereketli kılmıştı. Onlar yarın yiyeceği neler yiyeceğini düşünmezlerdi. İstikbal için neler kazanacağını düşünmezlerdi. Bugün varız yarın yokuz prensibi onlarda hakimdi. Bugün karnım top ise yarın için Allah kerimdir derler. Ve o gün için bir iki saat kendisine maişat, maişe temin ettirecek şeylere meşgul olup, diğer bütün vakitlerini ilimle, ibadetle, cihatla, kitap ve eser terif etmekle uğraşırlar. Onlarda dünyevi müşkilatlar göremezsiniz. Hayatları çok basit şartlar altındadır. Formalitelerden Resmi muamellerden uzak, basit giyim, basit hayat tarzı, basit bir yaşantı. Ve hedefleri ve gayeleri sadece ve sadece Allah'ın dinine hizmet olduğundan dolayı günün, vaktin her safhasında bunu düşünmüş ve bunun için mücadele etmiş insanlardır. Allah da buna binaen onların vakitlerini çok bereketli kılmış. Ömürleri bizimkinden kabgad daha bereketli olmuş. Bütün meşakkatler ve çileler hayatın zor şartları altında yaşadıkları halde yılmadan, bıkmadan mücadele etmişler. Nefislerine hakim olmuş, onu hesaba çekmiş onu frenlemiş ve kendini hakka dönmeyi, o mevzuda mücadele vermeyi, kitap yazmayı, talebe okutmayı, insan yetiştirmeyi, insanoğlunu terbiye ve tezki etme ile insanlardır. Ve karşımızda bir sürü onların bırakmış olduğu İslami kültür meydana gelmiş. Hadis edebiyatı, fıkhta yazılan eserler, tefsirde yazılan eserler, Siyer'de yazılan eserler, tarihte yazılan eserler, akaitte yazılan eserler, sulukta zülh takvada vera da yazılan eserler ve eserler, dilde edebiyatta yazılan eserler. Böylelikle bugün İslami kütüphaneleri gezip baktığınızda hayret kalacak ve şaşacaksınız. Bugün ise onların bu hayat şartlarına veya şartlarına nazaren Haseten yaşadığımız memlekette bizler bir sürü resmi muamelelerle, formalitelerle, dünyevi meşguliyetlerle zihnimizi bulandırmış ve kalbimizi ona yöneltmiş. Allah'tan, peygamberden, İslam'ı, hakkı düşünmekten, onun yolunda cihad ve tebliğ etmekten, ilim yaymaktan kendimizi Uzak tutmuşuz. Ve devamlı içimizde bir maişet korkusu hakim. Seneleri umran etme. Ümniyeleri, kuruntuları hakim. Evler yapalım. Barklar yapalım. Şöyle zengin olalım. İstikbalimizi düşünelim. İnancı hakim. İşte Cenab-ı Hak da bu yüzden... Bizlerin vakitlerini bereketli kılmamış. Zaman o kadar çabuk geçiyor ki bir sene bir gün gibi sanki hiç vaktin nasıl geçişini akışını anlayamıyoruz. Bir izin biterken arkadan diğer bir izin vakti geliyor. Ve işte bu dünyevi meşgalelerle meşruet seviyle bu ilim mehlinin yazmış olduğu eserleri kalbinde az çok iman, irfan olan kimseler onları unutmamış ve elinden geldiği kadar bir şeyler okuyorlar. Az önce ifade ettiğim gibi belki bunlar ancak onda bir, onların yazmış oldukları onda birini veya yüzde onunu okuyabiliyorlar. Ve bugünkü alimlerin yazmış oldukları eser sayısına bakarsak bir de o günkü alimlerin yazmış eser sayısına bakarsak, arada büyük farklar göreceksiniz. Bu da zamanın, vaktin, ne ancak bunu bağlayabiliriz. Ve Yahudi Siyonizmin entrikaları bizleri meşgul ettiğinden, dünyevi, dünyevi formatları meşgul ettiğinden dolayı bunlara vakit harcamaya bile fırsat bulamamışızdır. İşte bu sebeplere binaen hayatın zorlaşması, yaşantının çok teferruatlı olması bizlere çok şeyler unutturmuştur. Bunların işte en büyük sebepleri budur. Alimin dindeki vazifelerinden bir de müminlere destek olmak için cihat meydanlarında onlar ön saftadırlar. Zalim devlet adamların karşısında bir kalkan gibidirler. Onların zulmüne mani olurlar. Alimler, amirler ve alem onlarla salah bulur. Onların ölümüyle de bunlar da helak olur. Diğer bir vazifesi, vazifeleri Müslümanların arasında olan husumet davalarını, onlar kadılık, Hakimlik vazifesiyle onların hallerini yaparlar düzeltirler. Haksızlığın aleyhine haklılığın da lehine hüküm verirler. Kısacası Müslümanların maddi ve manevi müşkilatlarını çözerler. Evet hakiki Lider onlardır. Kitleleri veya ümmeti idare etme gücüne sahiptirler. Örneğin Ömer İbni Abdülaziz gibi. Öyle ki tarihçiler onu İslam'ın beşinci halifesi, Raşid halifelerden saymışlardır. Evet, şimdi ise alimlerin özelliklerine ve sahip oldukları ahlak üzerine bir nebze bakış yapalım. Alimlere veya cahillere o alimler onlara karşı tevazu sahibidirler. İlmiyle sahip oldukları ilmiyle, ilimleriyle idarecilerin yanında bir şerefe veya makamı, makamı talep etmezler. Bir şerefe nail olmak için uğraşmazlar. Onlardan herhangi bir makam veyahut maddiyat talep etmezler. İlmine karşılık olarak maddi ücret talep etmezler. Bu mevzu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi veya geçmiş diğer peygamberleri örnek alırlar. Kul ma eselikum aleyhim'in Ecir. Ey Habibim onlara söyle ben sizden bir ecir, mükafat talep etmiyorum. İl ecre illa ala rabbil alemin. Benim mükafatım ve ecrim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Dusturunu ön plana tutarlar. İlimleri sebebiyle ihtiyaçlarını, ilimleri bahane ederek maddi ihtiyaçlarını onunla görmezler. Yani ben alimim veya hoca efendiyim, bana sattığın şu malda iltimas geç veya şu ihtiyacımı gör, katiyen ilmi bu dereceye alçaklığa düşürüp bu şekilde hareket etmezler. Zengin ehline kat'ir sürete yaklaşmazlar. Malın onları fitnelendirmesi korkusu yüzünden. Bilakis onlar fakirlerin yanına yaklaşır, onlara karşı mütevazi olurlar, ta ki fakirlere ve salihlere ilimde onlara faydalı olabilsinler diye. Onlar herhangi bir ilim meclisi kurduğunda, o il meclisine iltizam ederler. Yani derslerden geri kalmazlar. En başta ilk önce onlar orada bulunur. Soru soran kimseye karşı yumuşak davranırlar. Güzel ahlaklarını kullanırlar, kötü ahlaktan kaçınırlar. İttiba'ı insanlara emrederler. Kendine taklidi değil. Bidattan insanları kaçındırırlar. Onlar diğer alimlerle mücadele de etmezler. Nefsi mücadelelerde bulunmazlar. Setihlerle de münakaşaya girmezler. Setihlerle de münakaşaya girmezler. Onlar ihlas sahibidirler. Riyakarlık, övgü kat'i surette istemezler. Halimdirler, yumuşaktırlar. Tahammüllü, sabırlıdırlar. Aceleci, şiddetli değil, <gülüyor> uslubu çok güzel, nefret ettiren değil, kızmaz, kötülüğü başkalarını utandırmaz, başkalarını kınamaz. İlme muhtaç olan kimselere ilim öğrenme tekliflerini kabul ederler ve cahillerle uğraşmazlar, onlara karşı susarlar. Ve a'rid anil cahilin, cahillerden yüz çevir dusurunu ön plana tutarlar. Onlar zakirdirler, yani Allah'ı çokça zikrederler. Şakirdirler, yani Allah'ı çokça şükrederler. Abiddirler, yani Cenab-ı Hak'a çokça kulluk ederler. Karidirler, yani Allah'ın kitabını çokça tilavet ederler. Gözü yaşlı, kalpleri yufkadır. Nefsi, nefsinin muhasebesini yapmasını çok iyi becerirler. Onlar Allah'tan korkan ve haşyet sahibidir, haybi insanlardır. Züht, takva ve veraz sahibidirler. Kısacası İslam alimleri, İslam dininin mümessilleridir. Onların, onlar İslam'ın örneğidir, sembolüdür. Kısacası onu gören Allah'ı hatırlar. Onu gören hakkı ve Allah'ı hatırlar. Muhterem kardeşlerim buraya kadar sizlere bir alemin İslami toplumlardaki yeri, vazifesi ve onun takırması gereken özellikler ve ahlakı üzerine durmuş bulduk. Şimdi ise bu örnekleri bizler size lisanen dile getirdik. Ancak bunların canlı bir tablosunu görmek için elbette İslam tarihinden alimler arasında teberrüz etmiş ilim adamları, kaseten mütekkaddimindilerden bir tane, bir tane de müteahhirin, daha sonra gelen alimlerin hayatından bazı tablolar sizlere misal vererek bu dersi bu şekilde canlandırmak istiyorum. Ancak bu dersimizde sizlere ehl-i sünnetin imamı olan ve alimler arasında sünneti mudafa etmekle, İslam akidesini, akidesinin mücadelesini vermekle teberrüz etmiş, ve bugün insanlara hala eserleriyle, kitaplarıyla önderlik yapan mütekaddimin alimlerden İmam-ı Ahmet'i, Ahmet İbni Hanbel'in kısaca size hayatından bahsetmek istiyorum. Böylelikle benim anlattığım şeylerin hakikaten yaşandığını, hayali şeyler olmadığını, filan bu insanların böyle bir ahlaka sahip olduklarını böyle niteliklere, özelliklere sahip olduklarını ve İslami toplumlarda <gülüyor> ne gibi görevler yaptıklarını gerçekten bu vakada, bu anlatacağım kısada canlı olarak göreceksiniz. İnşallah Cenab-ı Hak müsaade ederse, bir de müteehirin alimlerden, bir dahaki derste inşallah talep ederseniz, bir de Şeyhülislam İbn-i hayatından, Size bahsetmek istiyorum. Evet, İmam Ahmed İbn Hanbel kimdir? İmam Ahmed adı Ahmet'tir, babasının adı da Muhammed, dedesinin adı da Hambeldir. Ahmet İbn Muhammed İbn Hambel. Al Şeybani dendir. Şeybana nispeten. Kendisinin babası ufak küçük yaşta iken sabi iken öldüğünden dolayı onu dedesi yetiştirdiği için kendisi dedesinden nispet edilmiştir. Yani Ahmet İbni Hanbel denilmiştir. Hicri 164 senesinin Rabbül Evvel ayında Şeyban'da dünyaya geldi. Şeyban Irak'ta Köylerden, kasabalardan bir yer. Sabi iken babası vefat etmişti. Dedesi onu büyüttü. Ailesi ve ona okumayı ve yazmayı öğretti küçük yaşta. Kendisinde mümtaz özellikler belli olunca kendisi Kur'an'ı ezberledi, hafız oldu. İlimde ziyadeleşmek istediğini ailesi anlayınca da onu Bağdat'a gönderdiler. Ve orada ilim ve alimler bulunuyordu. Onlardan ilim alacak ve onlardan orada istifade edecekti. Bağdat'ta Hüseyin ibni Bişr, Süfyan ibni Uyeyne ve İsmail ibni Ali gibi zatlar bulunuyordu. Oradan İlim aldı ve istifade etti, çokça şey istifade etti. Hadis ilminde temekkün sahibi olunca da daha fazla ilim için kendisi Basra'ya, Küfe'ye ve sonra da Mekke'ye ve Medine'ye gitti. Orada alimlerden hadis ve diğer ilimleri okudu. Daha sonra Yemen'e, Şam'a gitti. Oralarda aslında bulunan büyük alimlerden ilim aldı. Bunlar arasında Yahya İbn-i Sa'id El-Kattan, Veki İbn-i İmam-i hocası, Süfyan İbn-i Uyeyne, İbn-i kendisi amadır, Yemenlidir. Ebu Yusuf El-Kadî, İmam-i talebelerinden, İsaq İbn-i ve Yahud Rahuya ve Ali i̇bn Medini ve Yahya İbn-i ve i̇mam Şafi gibi zatlardan ders aldı. Bazı özellikleri ve sireti. Kendisi orta boylu bir insandı. Zayıf cisimli, güzel yüzlüydü. Altmış yaşına varınca sakalları ve saçları armaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ikna etmek için sakalına ve saçlarına kına sürmeye başlamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, çok sıkı sıkıca tabi olan bir insandı. Kendisine <gülüyor> mecliste çokça ihtiram edilirdi. Kendisi şaka yapmayı mizahı sevmeyen bir insandı. İlim ve hadisten tesirlenince kendisi kendisini çokça ibadete verdi. Sadece öyle ki sadece okuyan veyahut Hadis rivayet eden Veyahut ilim öğreten Namaz kılan bir kimse olarak bilinirdi Allah'ı devamlı eder İstihbar ederdi Haftada bir defa Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi Zühdi ise çoktu Az şeyle kanaat ederdi Şüpheli şeylerden de çok kaçınırdı Günde birkaç hurma ile Yağlı, kırık bir ekmekle iktifa ederdi. Bedenini bir kamis ile örtmekle iktifa ederdi. Ve kendisi çok vakitlerini camide geçirir. Kat'i surette idarecilerin yanına yaklaşmazdı. İdareciler kendisine yaklaştığı ve ikram ettiği halde onlara yaklaşmaz ve onların bu yardımlarını ikramlarını reddederdi. Kendisi için bir fitne olarak kabul ederdi. Kendisi yedi defa hacca gitti. Rivayetlere göre üç haccını yürüyerek yapmıştır. Sıhhatını bilmiyorum, binek bulamamış, üç tane haccını yürüyerek yapmıştır. Yürüyerek gitmiştir Hicaz'a, Irak'tan. Kendisi çok oruç tutan bir insandı. Kendisi hakkında şöyle derdi. Hangi hadisi rivayet etmişsem muhakkak onunla amel etmişimdir. Hangi hadisi rivayet etmişsem muhakkak onunla amel etmişimdir. Kendisi hadis, fıkıh ve diğer ilimleri kendisinden hadis, fıkıh ve diğer ilimleri alan çok alimler, muhakkik ilim adamları yetiştirdi. Ve çok değerli eserler bıraktı. Bunların başında onun müsnedi gelir. Buna Bunda yedi, bu müsnedi 750 bin hadisten seçmiştir. Ve o müsnette 30 bin ila 40 bin yakın hadisi şerif vardır. Ve kendisi 750 bin hadisin hafızıdır. Hem senediyle hem de metniyle beraber. Hatta bir gün Ebu Züra'a Demiştir ki Abdullah oğluna Ya Abdallah Ebuke Yahfadu elf, elf Elf Elf Hadis Ey Abdallah Senin baban Bir milyon hadis ezber biliyor Demişti. Abbasiler döneminde Me'mun zamanında Mu'tasım ve vasık hilafetinde Mu'tezileler hakim olduğundan Kur'an mahluktur demediği için Allah kelamıdır Dediği için Birçok Eziyetler gördü. Kaç defa halifenin huzuruna çağrıldı. Alimlerle bir sürü münazaralara girişti. İkna edemediler, yenemediler, hepsini susturdu. Fakat bir sürü eziyetlere sahip oldu. Kaç defa sürüklediler, sürgün olarak gitti. Diyardan diyara bir cani gibi sürüklendi. 18 ay hapiste kaldı. Orada mahfuslara hadis rivayet ediyordu. Mütevekkir zamanında ehli sünnet zafere ulaşmıştı. İmam Ahmet, Allah kendisini sabit kılmış ve halk da onunla beraber idi. Kendisine mütevekkir gibi bir halife bir sürü ikramlar yaparken, kendisi zor şartlar hayat altında yaşarken, bütün bunlar reddetti, kendisi için bir fitne olarak kabul etti. Ve Yemen'e Abdurrezzak İbni Hammam'dan ders almaya gittiğinde, Orada kaldığı günlerde çok zor durumlarda kaldığı ve aç günler yaşadı. Ömrünün sonunda evine kapandı ve hastalandı. Ziyaretçiler çoğalınca kapıya oğulları bir bekçi koydular. Hastalığında oğulları cebinden veya para kesesinden kaç paraya sahip olduğunu öğrenmek istediklerinde çıkardıklarında cebinde bir dirhem para çıkmıştı. Ve kendisi son mahzaya kadar namaz kıldı. Cuma günü Rabbül Evvelin 12'sinde hicri 241'de 71 senelik hayatını ilim, irfan, ibadet, cihatla geçiren bu insan hakkın rahmetine kavuştu. Allah kendisine rahmet etsin. İmam Şafii Allah kendisine rahmet etsin diyor ki Bişi ibn hafiye denildi ki Ah! Kalkıp da İmam Ahmed gibi konuşabilsen dedi. O da şöyle cevap verdi. Hayır. Buna katıyan gücüm yetmez. İmam Ahmed bu mevzuda, hitabet mevzunda nebiler makamına yükseldi dedi. Ali bin dedi ki Allahu Teala irtidad gününde yani insanların Allah'ın dininde zekat vermek için irtidad ederken o günde bu dini Ebu Bekir ile teyit etti, destekledi. Zalimlerin haksızlığa, zalimlerin haksızlığını hakka, haksız, haksız olanlara hakkı iade etmek gününde de Ömer bin Abdülaziz ile bu dinini teyit etti. Ve mihne gününde yani halkın Kur'an mahluktur çağrısına bela ve musibetine çağrıldığı günde de Allah dinini i̇mam Ahmed Ahmet gibi bir imam ile teyit etti dedi. İmam Ahmed'in istinbat ve istidlaldaki metodu şuydu. Önce Allah'ın bir hükmü Allah'ın kitabında var. Şayet o hükmü Allah'ın kitabında bulamazsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bakardı. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de o konuda bir şey kendisine ulaşmamışsa sahabelerin fetvalarına bakardı. Sahabelerin fetvalarına bakardı. Ve sahabelerin fetvalarında da bulamazsa da kendisi kıyasa başvururdu. Ve derdi ki kendisi zayıf hadise başvururdu. Kendisi zayıf hadise başvururdu. Ve derdi ki zayıf hadis benim için benim için kıyastan, insanlar re'inden daha üstündür. Çünkü zayıf hadiste en azından nübüvvet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kokusu vardır. Onu söyleme ihtimali vardır. Ve onun mezhebinde en az kıyas onun mezhebinde kullanmıştır. O en, sen, en son müracaat ettiği, zarret halinde müracaat ettiği şeydi. Sahabelerin fetvalarını, tabi tebe-i tabi-i fetvalarını, ihtilaflarını çok iyi bilen bir insandı. Fıkıh sahibiydi. Hafıza gücü, zekası enderlerden birisiydi. İtikatta ise kendisi ehli Sünnet'in imamı olmuştu. Yani Selebi Salih'in yolundaydı. Ehl-i Sünnet ve Cemaat inancına sahipti. Allah'ın sıfatları konusunda kendisi zahir naslar ne söylemişse onları tevhül etmeden, etmeden, temsil etmeden, teşbih etmeden Cenab-ı Hakk'ın zatına layık bir şekilde ispatlar, ve bunun müdafasını yapardı. Düşmanlarına, kurasecilere, bidatçılara, mütezilere, tevilcilere ve kelamcılara çok şiddetliydi. Onlara çok bu mevzuda kesin bir insandı. Kat'i sürette bidatçıların, bid kelamcıların oturduğu yerde kat'iyen oturmazdı. Kendisi Sünneti, sünneti hakikaten çok seven, sünnete yapışan ve onun müdafasını yapan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi harfiyen, onun onun yolunu takip eden büyük bir insandı. Allah kendisinden razı olsun ve ona gani gani rahmet etsin. Cenab-ı Hak onun gibi e, alimlerin ve insanların şefaatine bizleri nail etsin ve onlarla beraber bizleri haşretsin inşallahü teala. İnşallahü teala eğer talep ederseniz bir dahaki dersimizde Şeyhülislam İbni Teymiye'nin hayatını ki onun hayatı bir sürü mücadelelerle cihatla, imanla, marifetle dolu büyük bir insan. Onu görürüz. Böylelikle bu vaktimizi kapatmış oluruz. Cenab-ı Hak bizlere bu insanları iyi anlamaya ve onların Gitmiş oldukları yoldan gitmeye nasip müstehalelsin. Bu davana en elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbi alaheym.